Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Radyo Tülesiniz, modern sabahlar. Hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Yeni bir hafta başladı. Biraz serin ama gökyüzü pırıl ve altında yaşayan insanlar mutlu diyerek başlıyoruz yeni haftamız. Hoş geldiniz Oktay Bey. Hoş bulduk. Günaydın. Bey stüdyolarında kucak dolu sevgiler. A stüdyosundan arkadaşım Fahir Ünç adına da bu sevgileri gönderiyorum. Kendisi biliyorsunuz şu anda İtalya'da. Evet. Ee, bana bir Vasiyeti vardı ve şöyle demişti. Evlat sana hem vasiyet hem nasihat demişti bunun için. Sen de dedin. Ee, niye böyle konuşuyorsun falan dedim. Çünkü yani orada kafiye olsun diye kelimeleri bir garip Değiştiriyorsun. Söyledi. Bu kafiye değil diye bağırsaydın yüzüne. O kadar da bağırmak istemedim kafiye ama... Kafiye bu değil diye bağırsaydın o zaman. Kafiye bu değil diye bağırdım. Bağırdım. Ağladım <gülüyor> biraz. <gülüyor> yaptı Uzadı. Eee... Bu zaten sonra gittik bir yerde yemek yedik falan. Böyle lüks bir yerde değil sizin gittiğiniz o dönerci falan da değil yani. Değil mi? Konuştunuz mu? Yurdun altındaki yerde. Konuştunuz mu hiç fahirle? Fahirle konuştuk evet. Cumartesi günü aradım. Hadi ya. Hı hı. Ay Allah ya. Aa seni aramadı mı? Yo aradı beni de yani... Aramadı beni... mı? Bir dakika dur. Yo zaman, beni aradı. Günlerdi? Nasıl aradı? Beni aradı. Ne zaman aradı? Cumartesi aradı. Dün de konuştuk. Ne, ne zaman, olarak çıktı? Ben, Bir dakika. Yani, ne olarak çıktı Beni telefonda? araması Bir beni... Bir dakika. Telefonda ne olarak beni çıktı? Beni araması şaşırtmadı da... Seni araması beni biraz şaşırttı. Niye aramış seni? Ne, ne diyorsunuz? Diyor ne ediyorsunuz diye. Allah Allah. Benim anladığım kadarıyla... E, dükkanın durumunu sormak için aradı. Çünkü... Cuma felaketinden sonra cumartesi <gülüyor> para para harcamak için bir böyle bir yerden bir umut bekliyordu galiba. Bana bana öyle dedi zaten. Ben ya de ben vermedim. vermedim onu. Vermedim. Vermedin <gülüyor> Bence mi? sen hiç paranı harcama derim. Ben de şey dedim vallahi tam tersi. Ne kadar güzel sevgi dilinizle üç haftalık bir işe girmek ne kadar güzel. Ben de e, telefon etti. Nasıl dedi durumlar? Ne yapacaksın durumları dedim ya. Sen git Sistine şapeline git dedim. Sen git Koloseum'una git dedim. Oğlum ya dedi ben dedi ona göre burada dedi nereye hangi müzeye gireceğimi sizden gelen haberlere göre şey bıçaktı. Yani evet Fahire tabii çok büyük bir darbe oldu sevgili dinleyicilerimiz. Sen dedim Yabancı ücretsiz değil, müzelere git. Müze kartın İtalya'da geçmemesi Evet. Tokat gibi indi yüzüne. Resmen tokat gibi indi yüzüne biliyorsunuz. Ee, Orada Belliscogli kart diye bir şey varmış. Fahire'in bir lafı vardır. Dostların bir yana, müze kartın bir yana diye. Hiç anlamamıştık. Yıllar boyunca hiç anlamamıştım. Evet. Ne demek olsun? Ne demek olsun? <gülüyor> Hatta ben şimdi bile yeniden rahatsız oldum ama bu sefer... Bu sefer lafın anlamsızlığından değil ne kadar anlamlı olduğunu düşünerek rahatsız oldum. Ben de biraz rahatsız oldum. Bir yandan bir yandan da hala da anlamıyorum. Ee, neyse kendisine mutluluklar diliyoruz bir kere daha... Ben sevgili dinleyiciler, dolu dolu bir haftaya başlıyoruz maceramıza. Dünyanın bir bütün haftada. adamları olduğu için çok özür dilerim. Evet. Dünyanın bütün adamları olduğu için nasıl bir dile dilersen dile oluyor. Adam. Orada dünyanın bütün adamları olarak tam da doğru yere gitti İtalya'ya. Yani orada böyle bir seyir görür, tarihi gördükçe tarihin her noktasında ondan bir iz var gibi. İşte bir heykelim daha. İşte adama dikilmiş bir anıt daha diye dolaşacak. Sen benim ne istediğimi biliyor musun? Romadan. Romadan mı? Hmm. Bir yaban bir fotoğraf mı? Yok. Ne? Nasıl bir tahmin bu ya? <gülüyor> sabah sabah gelip gazeteyle vuracağım. Hayır tabii ki. Güzel bir video istedim ben. Fahir'in çekeceği bir video ama <gülüyor> özel video. <gülüyor> Şu anda sevgili dinleyicilerimizin şeyleri... Aynı şey. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Aynı şey diyen dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Neyse e, uzun uzun konuşacağımız vakit olacak ama öncelikle bir geçmiş olsun diyelim. E, mini mini dinleyicilerimize ne minisi ya artık minisi mi kaldı. E, YGS'ye giren e, kaç yüz bin kişi vardı sevgili dinleyiciler bir onlar rahatladı. Zor bilmişsin sınav Valla bizden Metin girmiş. Metin de şöyle bir konuşma fırsatım maalesef olamadı. Olmadı mı? Maalesef olamadı. 2 milyon kişiye yakın. E, YGS'ye e, giren vardı. kişi var. Gerçekten 160 soru e, soruldu ve e, ilk kez ne bu? Seneye e, biraz fazla soru olduğu için ve uzun uzun sorular olduğu için bu sene olarak, bol bol mu paragraf soruları ya? biraz can sıkmış. O yüzden e, herkes ondan şikayetçi. Türkçe'de ve sosyal bilimlerdeki uzun paragraf soruları diye. yani şimdi uzun paragraf sorusu öyle bir zamana girdik ki dünyada öyle bir çağdayız ki dört cümleden fazlası uzun gelmeye başladı insanlara. Değil mi? Öyle bir şey. Yani şey gibi düşünüyorlar. Ben bunu Facebook paylaşamam ki. Sonunda Sonuçta anlayanla şey... diye bitseydi o <gülüyor> paragraf soruları. Belki biraz daha şey olur. Sonuçta... Çünkü insan okumadan hemen paylaşmak istiyor. Nerede? Beğen tuşu nerede falan diye bakıyorlar. Soruyu böyle büyütenler varmış ya elleriyle. Büyütmeye çalışanlar kitap çağı dokudu maalesef onlar da vardı. Maalesef hakikaten. onlar öyle bir şey de vardı. Afyon'da Kayseri'de oğlunu bekleyen baba kalp krizinden öldü. Afyon'da bir kişi kardeşinin yerine sınava girdi. Ha o yakalanmış onu gördüm galiba. Kardeşinin yerine sınava yanlışlıkla mı girdi acaba ya? Yavrum o, o girmesin ben gireyim dedi belki de. Bu sene ben mi giriyordum yoksa... Bizim birader mi Ya diyerek mi girdi? Nasıl? kardeşim giriyor. Bu sene de ben yine GM demiş. Geçmiş olsun diyelim. Bütün vallahi. bu. Abi. da ne kadar acıklı bir şey ya. Atla, tamam. Aile içinde şeye karar veriliyor. Sen gerizekalısın, abin daha akıllı. Gerizekalı olan yani daha doğrusu sınama yeni giren... Abi siz hiç çok zeki değilmiş ya. yani. O şey. <gülüyor> <gülüyor> abi de şey bir. Siz de aile olarak az değilsiniz yani. Ben nasıl düştüm bu aileye diyor olabilir. Vallahi bilmiyorum da çok mutludur ya o sınava şey yapan. Yerine girilen kişi evde Vallahi, oturuyor yani o ne? Şimdi bir de sınava yerine giren kişi mi hapse gidiyor? İkisi de suçlu galiba. Gerçi yerine girilen kişinin ne suçu var ya bu durumda? Ben tam giriyordum bir baktım benim ee, gitti beni kendisi girdi falan desin. Ne olur? <gülüyor> <gülüyor> Bana omuz attı. Organize suçlar ve bunlarla ona girer. Şey yapılır yani. Doğru mücadele. Bu arada kadın basketbolunda bugüne kadar Türkiye'nin elde ettiği en büyük başarıyı Fenerbahçe kadın basketbol takımı elde etti. Evet tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz kendilerini Ondan da bir e, bahsedelim. Hakikaten finale yükseldi. E, Türkiye'den ilk defa bir takım ve e, ikinci oldu. Ekaterin Murka e, mağlup oldu ve Avrupa ikincisi oldu Avrupa liginde. Tebrik ediyoruz valla. Yine böyle arka arka sayfalarda böyle ufak ufak konuşuluyor ama. Ama başarının büyüklüğünü değiştirmiyor. Tebrikler kızlar diyoruz. Bakalım onlar nasıl değerlendirecek bu başarısını. Çünkü Usain Bolt ne yapıyormuş? Kafemi Para, açıyor. Paracıklarını valla bravo. Aynı çalışıyor ya kafanız. <gülüyor> ne ne yapıyormuş? <gülüyor> Kafemi açıyormuş. Hadi canım. Evet. Nereye açıyormuş? Eee... <gülüyor> Hikanı. Şimdi seri kaçtan nereye açacak olabilir? Mekancılık yapıyor. Herhalde camayı kadıdır. Ee, şöyle bir şey, Usain Bolt Kepçe'den yatırım yapıyor diye bir başlık atmış. Çok güzel. Akşam gazetesi. Ben Kepçe'den deyince Bülent Ersoy'un bir ara vardı hatırlıyorsan. Benim de Kepçe'den. aklıma nedense şu anda bahsettiğimiz Kepçe dedik, Bülent Ersoy resmi. Yani. İnşaat aracı kiralama işine mi girmiş? Ben ona girdi zannettim ama meğerse bar açmıştı ee, Usain Bolt. E, mekanın adını da Tracks and Records koymuş. Vay çok güzelmiş bence. Çok güzel hakikaten. E, bakalım tabii sorulan tek bir soru var. Bu haberden sonra ne sorulmuş olabilir? <gülüyor> 14 kişinin yeriniz var mı bununla? <gülüyor> o da o birkaç haftanın sorusu da şimdi sorulan bakalım spordaki bu başarısını işletmecilikte gösterebilecek mi Ay sayın boltun yerinde olmak istemezdim ya kaç defa aynı espriye maruz kalmıştır hesabı <gülüyor> ödemeden kaçanları da yakalarsın artık <gülüyor> e, o da koymasın abi o zaman tracks and record ama ne kadar güzel biz bile koyabilirdik hani track şarkı ve plak çok güzel havalı bir de dükkan ismi illa onu sporda da bağdaştırırsın ile da bağdaştırırsın ben çok kıskandım vallahi Hüseyin Bolt'u Ve e, kaçtan veriyor acaba Şimdi seni onu da çok merak ediyorum Şimdi sadece çok zam gelmiş Yama yamayka, Şimdi sen şimdi Hem KDV'si değişmiş hem kilogram fiyatı değişmiş O yüzden çok yüksek yüksek e, Fiyatlara veriliyormuş ama Yani insanlar mutlu sonuç olarak Gidiyorlar Hüseyin Bolt Ve her tarafta Hüseyin Bolt'un fotoğrafları varmış Yarın öbür gün ülkemize gelirse şey diye sunuculuğunu yapabiliriz. Değerli meslektaşımız Hüseyin Bolt şu anda kürsüye geliyor. Başka neler oldu dünyadan? Başka İngiltere'de kimi kaybetmiş olabiliriz? İngiltere'de maalesef, maalesef. E, bir tane 82 yaşında Peter Scott. Peter Scott hırsızlık yapıp eline geçen milyonların bir kısmını e, tatillerde eğip bir kısmını da <gülüyor> birilerine dağıtan Peter Scott Robin Hood ee, Evet modern Robin Hood diyor İngiltere basını 5 parasız gitmiş Kimlerden neler neler çalmış Neler neler Elizabeth Taylor'dan, Lauren Bacala Yüzülerin sonra... hırsızı mı bu? Tabii adam? canım Sofia Loren'den bilmem kime Onlardan hep böyle bir şeyler bir şeyler çalmış Sofia'ya uzanan eller kırılsın diyoruz Sofia Loren'den mesela direkt 200 bin sterlini çalmış Sofielören de 200 bin sterlinet ayakkabısını içine koymuyor muyumuş? Nereye koyuyormuş ya? Ayakkabılar küçük gördün, görünmüştü. Herhalde görünmüştür <gülüyor> evet, <görmüştür>. bu konuda <gülüyor> birazcık. Keşke sorup soruştursaydı. Sofielören'den sette çalmış üstelik bunu. İşte her gün çekim başına. Bugün kaç sahnemiz var? 5 sahne. 40 bin. Ha yok sterline. ya, kolye, kolye kolyeymiş kolye. pardon. 200 bin sterlinlik kolye çalmış mesela. Ondan sonra 12 yıl hapiste geçiren e, Peter Scott maalesef aramızdan ayrıldı. Kendisine saygıyla anlıyoruz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesiniz Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanat severler hem sizi hem Oktay Demirci'yi şaşırtan reklam sonrası sohbet bölümümüzde karşıladız. <gülüyor> Valla yani bunca yıldır şurada yayın yapıyoruz. İlk defa böyle bir şey gördüm. Bir anda kendini mikrofon başında bulunan Oktay Demirci ne yapacağını şaşırmıştı ama... Onu şaşırtan sadece bu aniden açılan mikrofon değil gündemdeki olaylar da elbette. Buyursunlar efendim. Bir araştırma yapılmış dünya çapında. Ee, İngiltere'de yapılmış ama tüm dünya ülkeleri yardım Yardımseverlik araştırması. Ay ne kadar güzel. Ülkemiz maalesef. Ya ülkemizde de mi yapılmış? Ülkemizde içinde. Ülkelere göre yardımseverlik endeksleri. Öyle denir ya. Biz çok yardımsever değil miymişiz? Değilmişiz ya sonlara doğru. Sondan sekizinciyiz öyle e, söyleyeyim. Biliyoruz yani kendimizi kandırmasaydık zaten. Yani en basitinden bir e, şeyde asansöre binen insan hareketini izleyen adamlar burada araştırma yapmaya gerek yok diyebilirler yani. Ben bürgeye omuz atarak asansöre binmeye çalışan adam gördüm. Hani bebek arabasını asansöre sokmasınlar da ben daha rahat gideyim falan diyerek. He, önce bürküye omuz atıyor, dolayısıyla bebek arabasında ekarte etmiş oluyor. Ekarte etmiş oluyor, en güzel şekilde. Hasan biliyor falan. Hiç ben yardım karşılaşmadım. Belki bir tatlı komşuluk ilişkimiz vardır. Orada kimsenin hakkını yemeyelim ama. O da esas yardım severlik dediğimiz şey, hani benim bahsettiğim şey adam yardım severlikte de değil. Belki yani zor durumda olana yardıma koşmakta şeyizdir de günlük hayatta basit şeylerde nezaket çerçevesi içinde herhangi bir şeyimiz yok kadın erkek. Herkes aynı nasıl diyeyim karşısındakine rakip görme pozisyonunda devam ediyor hayatın. Sadece o asansör bilme değil. Açılan kapı kapalardı da öyle ya. Tabii canım. Kim tamam. gelecek, kim çıkacak, kimse o çok büyük gerilim. Veya kapıyı tutma tutmama. Ben çok güzel kendi kendime bir hak kimseye hak geçirmeyecek bir sistem buldum. Nasıl? Ne, yani ne genel, nerede? Genel olarak insanlara şey kapı tutuyorum falan filan. Kapıdan falan. geçerken. Mi? Hı, Hı. Teşekkür etmeyene yarıda bırakıyorum kapıyı. Nasıl anlıyorsun teşekkür ederim? Belki son dakikada teşekkür edecek adam. Yok o belli oluyor yani. Sanki kapılar bana her zaman açılır edasıyla o kapıdan geçene çok tatlı bir şekilde. Veya bazen de hakikaten son dakikaya kadar bekliyorsun. Çünkü insan olduğunu zannediyorsun kapıdan geçenin. Evet. Ondan sonra insan olmadığı anlaşılınca bir, bir sonraki kapıda bir sonraki hamlede falan onun cevabını verebileceğini hissediyorsun. Takip ediyorsun o adamı ya da kadını. Ondan sonra gidiyorsun Yeniden ve... Yeniden bir kapıyı açıyorsun. Geçeceği kapıyı arkadan mı itiyorsun? Tabii tabii. Açmasın diye. Ha, onu da yap, Ayak koyuyor falan. <gülüyor> ne kadar güzel. Yani, ama kadar bayağı kalıyor. mesai ya. Bu da senin yani... insanlar küçük bir ders vermek için... Ya, <gülüyor> uğraştığın ya, çok dünyayı, büyük mesai. Dünyayı güzelleştirmek için bir bedelse... Bunu ödememiz lazım. Diyerek düşünüyorsun. Vallahi ben e, genelde şey yapıyorum ya... Yani son dakikada teşekkür edenler oluyor çünkü. Tabii tabii. Onlara da peşin hükümle... Bu adam teşekkür etmeyecek, laak diye yüzüne kapatma şeyi benim içime çok sinmediyse açıyorum ben. Ondan sonra bakıyorum, bak bekliyorum. Teşekkür bekliyorum. Yok bazıları teşekkür etmese de o memnuniyetini vücut diliyle Tabii şey yapıyor. Canım, yani Belli illa, illa, illa bir teşekkür, teşekkür ederim. Bir, şey bir gülüm sersin bir şey yaparsın falan filan. Bazısında hakikaten kapıyı açın falan gibi bir şey yapıyor. Bazısının da arkasında te, rica ederim falan diyesim geldi. Sonra böyle hiç kendime yakıştıramadım o tavırlı konuşmayı. Evet evet. O Esas da, kendime o yakışanı da çok... buldum ama. Ne? Öküz demek duyabileceği şekilde. Bana yakışanın o olduğunu fark ettim. Öküz diye. Hele bir yanımda birisi varsa ona söylüyormuş gibi yapmanın çok daha güzel olduğunu fark ettim. Çünkü ona da söylemiyor. Sevgili dinciler mahsus yaptığını herhalde anlaşıldı. burada. <gülüyor> Ege'nin mahsus yaptığı anlaşıldı. Çünkü Yanındaki, yanındakini rica ederim efendim. Yani. Bir teşekkür size fazla geldi herhalde demektense o da arkasından çok kötü bir şey ya, öküz gerçekten. demek çok daha güzelmiş. O da çok kötü bir şey yani e, o, o hakikaten öküz açılımı daha güzel. <gülüyor> öküz açılımı daha güzel. Ben bu arada... A, dünyanın en yakışıklı adamı olma konusunda şeyim olmadığını fark ettim. En zengini olamayacağım falan filan ama en nazik adam olarak anılmak için elimden geleni yapıyorum. Bunu ciddi bir kendime çıta olarak koydum. O yüzden de böyle yanıp tutuşarak bu kibarlıkları yapıyorum. Herkese selam, herkese, güya, herkese goy goy, herkese... <gülüyor> muamele Yani bunu yaparken de öküzlerle karşılaşınca da bir noktada tutamıyorum kendimi. İşte esas öküzlerle karşılaştığın zaman dünyanın en nazik adımı olup olmadığını ortaya çıkacak. Yani daha doğrusu şöyle. Öküzlerle karşılaşabilirsin ama öküzden bir beklentin var mı? Hayır öküz, Mesela, öküz olmak öküz, yok. Öküzde öküz, öküzle öküz, öküz olmaktan bahsetmiyorum ya. Sen öküz olduğu için DKB'yi açabilirsin ona. Anlatabildim mi? Yani o zaman işte dünyanın en kibar insanı şeyi sana büyük ihtimalle bir... Birileri tarafından getirilecek. Ya Sen öyle, onun iyi hakkında. bir insan olursan yani şirinleri görebilirsin gibi düşün. Yani... yani ben zaten iyi oluyorum çünkü bu %80'de çalışıyor. O %20'lik kısımda yani %20'lik öküzlerin bizi e, nazik insanlar olmaktan... Şey, çıkarmaması lazım. Lazım. Evet. lazım. Doğru. Doğru söylüyorsun. Ee, o yüzden kapıyı açalım. Metroya binip inerken de lütfen inen yolculara öncelik Ya tanıyalım. metro gene her yerde yok ama asansör iyi kötü var ya. Asansörde de inen yolcular öncelik değil mi? Tabii canım. Yani çünkü asansörde inen yolcuya öncelik aslında bir nezaket değil. Zeka göstergesi. Bir yer doluysa. Oraya girmek istiyorsan ilk önce boşalmasını beklemen lazım. İşte zekâ diye o nezaket diye açıklar görgü kuralı mesela. İşte öküzde de zaten hem eee nezaket hem nezaket, hem nezaket için e, ikisi birden var. Yani o zekasına da bir yorumda bulunmuş oluyorsun, eğitimine de, davranışlarına da. Vallahi yardımseverlik bu mu bilmiyorum ama yani böyle mesela bir kapı açma mıdır, nedir bilmiyorum ama bu, bu yardımseverlik değil, nezaket. Bir biraz da eee Sosyal hayatın içinde yaşıyorum. Ben dağdan gelmedimin de bir göstergesi. Sen asansörü evde yoğun olarak kullanıyorsun değil mi? Evde dediğim yok, apartmanda. alışveriş merkezlerinde. Bizim apartmanda hiç öyle bir sıkıntı yok. Ha, alışveriş, alışveriş, şey yalnız gibi. alışveriş merkezlerindeki asansörler de gerçekten çok büyük rekabet ortamları. Ya. Özellikle sizin yoğun olarak gittiğiniz e, o alışveriş Maalesef. merkezinde. Çünkü inilen yerden çıkılma diye bir sanat var ya orada. Yani eğer onu yapıyorsan sanatçısın. İndiğin yerden çıkıyorsan ya da çıktığın Teşekkür yerden ediyorum. iniyorsan. Ama illaki başka bir yere gidiyorsun ve asansörle inmek durumunda kalıyorsun değil mi? Oralarda çok büyük şey ya. Yani büyük bir mücadele. Korkunç ya. Temel bazı şeyleri biz hakikaten <gülüyor> e, kafada oturtamamışız yani. Hani çocuklu kadınlar, hamile kadınlar, yaşlılar falan filan kimsenin umurunda o kapının önünde diğerlerini omuz atarak en net şekilde duranın binme hakkı olduğu düşünüyorlar. Mesela benim aklımda hep şöyle bir soru var. Yani sen bu konuda ne dersin bilmiyorum. İki tane para çekme makinesi yan yana duruyor. Evet. Tamam ya da iki tane asansör. O alışveriş merkezinde de çünkü iki tane asansör tamam. var yan yana biliyorsun. O ıı, çağırma incem bineceğim ya da yukarı çıkacağım ya da incem düğmeleri de hemen ortada ya. Evet. Şimdi ya da iki tane para çekme makinesi. Şimdi mesela üç kişi var. Üç kişiden ikisi birer tanesi para çekme makinesinde tık tık tık şifrelerini giriyor. İkincisi de mesela böyle ortada durmuş. Tamam. Önce alana mı gitme hakkı var? Ortada duran üçüncü kişinin. Sen dördüncü kişi için soruyorsun. Sen de dördüncü kişi olarak Aha. gidiyorsun. Sen bir tarafa yanaşmalı mısın? Yoksa üçüncü kişinin tam arkasında mı durmalısın? Çünkü senin arkandan da hemen beşinci kişi geliyor mesela. Ben uygar bir dünyada ATM'de sıra beklemenin bir kumar olmadığını yani oraya geldin üçüncü kişi olarak iki makine dolu hangisine yönel o bir kumar değil risk almıyorsun ortada bir yerde durursun hangisi boşalırsa üçüncü yere ona gider falan gibi bir şey olması gerekir. Yani çok kalabalık olduğunda o sistemi yapmak belki zor herkes dağılıyor da tek kuyruk diyorsun yani tek kuyruk, iki para çekme makinesi tek kuyruk tek kuyruk politikası. <gülüyor> Politikaya bakım sevgili Politikaya herhalde yani, fark ettiniz. Yani uygar dünyada böyle olması lazım. Yoksa öbür türlüsü kumara girer. Nasıl kumara girer? Nasıl bağladın kumaraya? Ya yani doğru makineyi seçin. Yanlış makineye. O plancı adamın hayat görüşü onu geçsen. Ama adam bir tarafını seçiyor yani. Sağ mı sol mu? Bu taraf mı? Bu taraf mı? Öteki mi? Beri ki mi? Bence yani. orta. Diyorsun. Tabii, Ortaya diyorsun. Ortaya durulur diyorsun. Kesinlikle öyle olması lazım. Peki mesela bir adam bir sağdaki makine var bir de soldaki makine var o mesela sağdaki makineye durmuş ikinci olarak. Tamam. Sen gidip birini ortaya mı durarsın yoksa soldaki makinenin arkasına mı durarsın? Durur. Evet. Ya da. Yani orada işte artık sistem şey olduğundan çöktüğünden ben de diğerinin arkasına sıraya geçmem. Demek ki orada böyle anlaşılmış diyerek şey yapmam lazım. Peki mesela kasada duruyorsun. Tamam. Market alışverişi yapmışsın. Tamam. Bir kasada senin de böyle yüklüce bir alışverişin var. Evet. Senden bir hanfendi geldi. Benim dedi bir tane dedi şu şu yum var. Buyurun yani. hanfendi. Titizini gösterdi bir tane bize. Tamam. Onu geçirebilir miyim çocuklar evet bey? Tabii canım. Oradaki sınırın kaç kişi? Kaç kişinin geçmesi mi? Kaç kişi elinde e, şeyle gelirse Kotmont'la tek parça Kotmont ödemek istiyorum diye. Ne ne saçma oldu markette ama artık ne yapalım? Yani onun mesela kaç kişiye kadar şeyim var sabrım var ama gerçekçi düşün. Şey der misin bir yerde? falan efendim yani dördüncü kişisiniz o yüzden ben geçeceğim falan o mı? Orada der. tipe bakıyorum ben. Tipe mi bakıyorsun? Hı hı. Ya, en yanıltıcı şeylerden yani tip dediğim ya böyle şey ee, çok yanıltıcı hani, bir şey yakışıklılar yani. ve güzeller geçsin ben de olmuyor. Yok anlıyorum bakayım. canım öyle anlamadım. Ha, mesela zaten çocuğu mi? olan kadın bilmem nesi olan yaşlı başlı böyle hani tip dediğim ee, o zaman sosyolojik durumu diyorsunuz. Sosyolojik durum yaş efendim cinsiyet falan filan hepsi önemli ama bir noktadan sonra o tek tek parçalarla geçenlerin toplam ürün adedi benim zaten orada iki tane torba şeyimin ee, sayısından fazlaysa. Ben de diyorum kardeşim yani. Bir Onu yani de... en son sayıyı geçiren kişi. Sonuncuya patlıyor. Sonuncuya patlıyor evet. Onlar yani kasanın öte tarafında birleşip sana gülmiyorlarsa. Tabi. O ki. zaman en son adam çekiyor yani. Hı -hı. Maalesef maalesef. Kendim i̇şte, çok güzel sistemlerim var. Sistemler güzel de abi bunlar. Yani uzun uzun üzerine konuşulması, düşünülmesi. Maalesef uzun uzun. Bunlar uzun... hep benim mesela kafamı karıştıran şeyler. Çok doğru. Yani ben markette sadece alışveriş yapmıyorum. Ben bunlara da bakıyorum. Yani hep bir korku var. Mesela ben kolay kolay kasanın yanına yanaşamam. Yani bir bakarım önce kimler gidiyor kasaya. Çünkü benim arkamdan birileri gelir. Üç kişi gelir. Dördüncüsüne mi hayır diyeceğim. Dördüncüsü şey diye bağırırsa bana ben pusarım. O üç kişiye neden verdiniz o zaman Oktay Bey diye. Bir bağırsa bu adam seçiyor falan Adam falan seçiyor diye. falan. O zaman tasarım yani. Hakikaten kendimden şüphe ederim bakarım niye. Ya hakikaten şimdi biz... size niye vermedim tipinizi mi vermedim bir arkadaşım. Öyle demişti çünkü diye. İyi kötü bir, bir takım temel eğitimleri televizyondan almıştık mesela. Önce alışveriş sonra fiş falan diye. Veya trende falan gibi. ayran içmeyin falan gibi <gülüyor> Bunların televizyonda mı eğitimi olması lazım diye düşünüyorum. Ama bazı bir temel insan nedir? İnsana saygı, toplumsal yaşamda tek tek bir ne bileyim kasa kuralları, evet. otobüs kuralları, asansör kuralları diye öğrenmeye gerek yok. İnsanlar bir arada yaşıyorlarsa bazılarına kibar davranmamız gerekiyor gibi bir temel eğitim Çok kabayız versek, ya biz gerçekten çok kabayız. Maalesef kabayız. biz yani kendimizi de kandırmıyoruz Kabalığımızı da ben şeyden çok anlıyorum. Hep... Bu arada kadın erkek kaba yani. Tabii tabii cinsiyetten şey bağımsız. Tabii cinsiyetten bağımsız. Kaba, kaba olduğumuzu da şeyden anlıyorum ben ya. Ülkemizdeki marketlerdeki kasiyerlerin durumundan. Yani bir bak on, onlar kadar mutsuz bir şey var mı ya? Evet çünkü en çok kaba insanlarla onlar muhatap oluyor. Evet o para, para veren insan daha da nedense şey oluyor. Kabalaşıyor ülkemizde. Maalesef doğru evet o, onların ruh halinden anlaşılır. Ona bir, bir böyle bir şey yapınca zaten hemen bırakıyor kendini. Kasiyer öyledir. Kasiyer bırakır kendini. Tabii canım kasiyer yani bir, şaşırıyorlar bir zaten yap, ya. Bir, şey bir, yap. bir, bir e, temel alışveriş cümlelerinin dışında bir iki güzel bir iki cümle, cümle bile söyle. kolay gelsin. Bu çok enteresan. Aman efendim saçlarınız ne kadar güzel. Dudaklarınız adeta beni aldı götürdü falan demeye de gerek yok. Kolay gelsin. Teşekkür ederim gibi cümleler hakikaten o insanların biraz olsun dayanma gücünü artıracak şeyler. Ya illa şeyler. öyle yani bir şey de yapmana gerek yok. Bir insan olduğunu hissettir. Mesela e, ben bir arkadaşımdan biliyorum. Gerçi market... hayvan olduğunu gösterince onlar da beğeniyor. Allah Allah bak gorila bak insan gibi alışveriş yapıyor diye bir şey yaratmaz mı ya? televizyonda böyle Youtube'da falan seviyoruz ya. Goril de zeyni ya. Bisiklete binen köpek falan. Evet. Bu Bakan... da alışveriş torbası taşıyan adam gibi görmez mi yani? Genelde orada da işte öküzlerin hakkı yeniyor. Sen nasıl ilk aklına öküz geliyor? Orada da ben kasiyerlerin aklına öküz geldiğini düşünüyorum. Kadın erkek fark etmeden cinsiyetten bağımsız. Yani mesela orada illa bir kasiyerle ilgili şey yapmana gerek yok. Ee, bir şey söylemene gerek yok. Mesela benim e, bir arkadaşım, gros markette alışverişini beraber yaptığımız arkadaşımın bir şey vardır, bir esprisi vardır mesela. Miktar ne kadar olursa olsun, ne diye bağırmak. Mesela toplam mesela topluyor bütün şeyleri geçiriyor evet, Kasiyer. Ondan sonra bir yekün söylüyor ya sana. Hı -hı. Bilmem kaç binlerim bilmem kaç lira falan filan diye. O sırada ne diye bağırmak. Geçen gün ben onu bizim oradaki ufak markette yaptım. Eski başbakanlarımızın da geldiği market var. Evet. Orada yaptım. Anlamadım. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> miktar az olunca evet. esprisi de kaçıyor. Ama sonrasında anlaştık. Mesela o, o tip bir şey de olabilir. Yani illa orada... Ee, bir, bir hanımefendi, gerekiyor. beyefendiye yönelik bir şey de yapmaya gerek yok ama sonuç olarak ülkemizde maalesef 137. sıradaymışız. 146 ülke arasında. Sondan 8. Yani, i̇şte o, olarak. yani her tarafta omuz atıp öne geçiyorsun da nezaket ve yardımseverlik listesinde birilerini omuz atarak zirveye çıkmak maalesef mümkün olmuyor. Yani. En kibarlar, en yardımseverler nerede? Gerçi bu şimdi yanlış biz konuya saptık da yardımseverlikte kibarlık. Ama aynı şeye o gidiyor ya. O kadar da evet. Yok aynı şeye gidiyor. Kendini düşünmeyle Çok yardımseverim şey. ama öküzün tekiyim falan gibi bir durumda olmadığından. Yani sonuç olarak kabalık da kendini düşünmeyle önce ben demeyle ilgili bir şey ya. O yüzden yardımseverlikle aynı yerde buluşuyor bir şekilde bunlar. Yani en yardımsever insanların bulunduğu ülkeler Avustralya, hı hı. İrlanda Kanada, Yeni Zelanda diye gidiyor. Amerika'da hemen bunların e, sonrasında geliyor. Ondan sonra zaten e, sıralamada bizim üstümüzde tahmin eder herkes. Bayağı bir ülke var. Sondan <gülüyor> Bildiğimiz <gülüyor> bütün ülkeler var o zaman orada. Yani şu garanti asansöre, bir asansör olsa böyle 72 milletten bir adam olsa önce biz bineceğiz. <gülüyor> <gülüyor> o konuda yerimiz garanti sevgili dinleyiciler. O yüzden içimiz rahat olsun. Çok teşekkür ediyoruz o zaman bu araştırmayı yapanlar gerçeklerle yüzleşmemizi bir kez daha sağladıkları için. O zaman bir e, yeni saati coşkuyla karşılayalım. Hemen ardından esprilerimizi, şakalarımızı, halaylarımızı, türkülerimizi Modern Sabahlar'da sizlerle buluşturalım. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo bu modern sabahlarda yeni bir saat başlıyor sevgili dinleyiciler. Bir heyecan, bir heyecan sormayın gitsin buyursun efendim neler oluyor, neler nasıl, bitiyor. Dinleyicilerimiz nasıl yalnız bu kabalıktan mutsuz? Hadi canım. Valla yani e, Twitter'dan bize gönderdikleri mesajlardan ben onu anlıyorum. Pek çok mesaj geldi. E, yani herkes bu şey halinden, e, kaba olma durumundan... Kibar olmama e, maalesef, kibar e, nezaket eksikliğinden mutsuzlar yani. Yani bir, şu da var, e, o hayatın koşuşturması sırasında zaman zaman hepimiz böyle bir şey yapıyoruz. Bencilce, hızlı, çok düşünmeden hareket ettiğimiz anlar oluyor ama insan olan o anları hatırlayarak üzülüyor sonra. Ne yaptım orada falan diye. Öküz olan. O anı Aynen zaten doğal işte, Dinleyicimizin anlattığı bir hadise vardı Hangisi? Ben hiç unutmadığım hadiselerden biri Hani böyle, böyle arabalar Yamuk yumuk park etmiş de Daracık yoldan Karşıdan bir kadın geliyormuş Bilmiyorum ben onu Yok ya beraber gülmüştük anlattığında Karşıdan bir kadın geliyormuş tamam. bu da öbür taraftan işte yoldan sadece bir kişi geçebilecekmiş falan gibi bir durum. Ha, tamam. Dinleyicimiz işte böyle hızlı davranıp geçmiş. Kadın şey demiş, yol verseydiniz falan demiş. <gülüyor> <gülüyor> Dinleyici de, keşke siz verseydiniz demiş. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu, bunu utanarak yani en büyük düşmanlığımdır diye bize anlattığı için <gülüyor> bir umut var yani. Evet hatırlıyorum. Öbürleri, e, buradaki şikayetçi olduğumuz insanlar, oradan da geçtim. Ona da, ona da şey yaptım diyerek bir başarı, bir günlük zafer olarak görüyorlar bunları. Trafikte özellikle bu ortaya evet. çıkıyor. ya En net kısmı trafik yani. Dolmuşta parayı uzatma, adres sorunca verilen tepki falan gibi Erhan Bey örnekler vermiş mesela ama. Bunlar da çok önemli örnekler ama en neti galiba yaya veya direksiyon başında hiç fark etmez o. Trafikte. Yani ben Buyur bu diye. kibarlığı şahsi meselem haline getirdikten sonra şeyi gördüm ya. Bazı yol verdiğim insanlara hayatta ilk defa yol verildiğini. Evet. Ne yapacağını şaşıran kadınlar gördüm yani. Evet. Ben araba durduğu zaman. Ne yapacağım be? Beni arabaya mı alacaksın beni? Beni daha mı kaldıracaksın gibi bakıyorlardı. Buyurun geçin efendim diye eline... Bir ekstra işaret yapman ekstra gerekiyor. Ekstra işaret yapıyorsun. Ondan sonra mesela göğüs teması oluyor ya. Ben de aynı şeyi hissettim. Hatta geçen de konuştuk. Didem'le arabada giderken. Durdum ben. İki tane hanımefendi kol kola girmişler. Yaya geçirdiler. O zebra geçitler var ya. Allah Allah. Bu, bunun böyle bir işlevim var diye karşıdan karşıya geçtiler. Ama sonra ne bir göz teması ne bir şey korkuyorlar da insan. Bu nezaket karşısında. Dur kız dur tam biz yürüdüğümüzde bizi ezecek galiba <gülüyor> hissi bile olabilir. Ki nezaket de değil bu. Yani ordu duracaksın sen. O yere geçince de duracaksın. Neyse. Ee, o yüzden e, bakalım bugün bugün biraz bugün deneyelim bakayım. Evet. Ne olacak acaba kaç kişi olduğumuz ortaya çıkacak bir ihtimalle? <gülüyor> <Biz> kaç kişi? <gülüyor> Gerçi o yaya geçitlerinde de ben korkuyorum biraz ya. Dururken, arabayla giderken mesela. Çünkü arkandaki... Önce arkama bakıyorum. Arkamda biri şey varsa gelir beni ezer korkusuyla. Maalesef o da Yaya geçitinde evet. araba arabaya ezdi diye bu sefer... işte şey bu olur. oyun teorisi. Herkes kibar olursa çok güzel bir dünya olur. 473. Manisa Mesir Macunu Festivali dün yapıldı. 5 ton mesir macunu dağıtılmış olabilir mi? Ben dün gazetede fotoğraf gördüm. 5 ton attılar diye. Valla doğru 5 ton atılmış ben ama parça zaman, parça atlıyorsun. Ben ne olduğunu da anlamadım. Gibi. Yani fotoğrafta böyle coşkuyla bir şey yapan adamları görüyorsun da ne attıklarını bilmiyorsun. Demek Manisa'da şenlikler vardı. Tebrik ediyoruz. Bu aralar gelir bize. Manisa Mesir Macunu'nun festivali bence insanoğlunun <gülüyor> nerelere çıkabileceğini gösteren bir festival. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yanlış duymamadım. Macun toplamak için. Çıkabileceğini direklerin tepesinde... Binaların tepesinde, ağaçların tepesinde bir sürü insan var ya burada insan nasıl durur sorusu. Belki bundan önce çıkan düşmüştür de bu duruyordur. Yani <gülüyor> o, bu fotoğrafta böyle. Düşen de böyle. denize düşmüyor ya kalabalığa düşüyor. Onu kalabalığa da düşüyor. Macun diye tutuyorlardır. Aa bu adammış diyerek atıyorlardır bir tane. 10 bin kişi. Ee, Merkez Efendi neye bakayım ne bu? Rol arkadaşı ha, Emre Karayel Merkez Efendi'yi Demet Evgar'da Hafsa Sultan'ı canlandırmış. Ondan sonra camiden halkın üzerine mesir atma geleneğini sürdürmüş e, Manisa'da. Çok güzel şenlikli bir gelenek. Hakikaten bir sefer gitmek lazım oraya. Nezaketin bir... <gülüyor> zirveye çıktığı bir yerdir herhalde orası da. <gülüyor> Buyurun efendim siz kapınız. <gülüyor> Onun bir şey var mı acaba ya yazılmamış kuralı var mı? Mesela şemsiyeyle gitmek. Serbest mesela sofra bezeti tipi bir şey açabiliyor musun? 6 kişiyle gitsen. Bizim dükkan şemsiyelerinden alsak götürsek mesela. Ya da şemsiye boyutu. Şemsiye boyutuna da kimsenin şey yapmaz da. Ee, bir lafı olmaz da. Ama mesela niye kimse şey açmıyor? Böyle bir örtü. Hadi Çok tut, mantıklı olur. Tut tut tut, tut tut tut tut tut diye öyle bir şey. Herhalde onu bir yazılı olmayan kurallar var yani. Ee, ama şu fotoğraftaki e, çoğu kişinin elinde şemsiye. Ters açılmış şemsiyeler. Ters açılmış şemsiyeler. Toplanmış. Biraz ayrıntı verelim mi? Verelim. 5 bin. bin tonun nesi ayrıntı ne olacak? Ne kadar yenildi ayrıntısı mı verilecek? Ne olacak beş bilmiyorum? bin tonu ne, ne ara kaynattılar? Ne zaman çıkardılar o kadar şeyi ya? Ay yine siyasetçiler var. Ee, ceketi ilikli bir şekilde ateş üstünden atlayan siyasetçiler. Bir iki bu besir macundaki siyasetçiler. Yine takım elbiseli e, atan siyasetçiler, tutan siyasetçiler. Artık e, Neredeysem. Her ee, türlü siyasetçiler. Her türlü şey. siyasetçi. Valla Bekir Bozda, Başbakan Yardımcısı, MHP lideri, Devlet Bahçeli. Ondan sonra önce yürümüşler, festival öncesinde. E, bir güzel bir taraftan da siyaset üstü bir şey haline getiriyorlardı. Niye siyasetçi mesir macunu atar halka? Oranın ileri gelenleri, sevilenleri, atsa daha güzel illa oraya takım elbisleri adamlar... Çıkarmanın Yüzum yok aslında ama öyle de bir adet olur. Daşe, devlet büyüklerimizde sen nerede şey yaşıyorsun ya? Ha? Sanki aydan gelmiş gibi. Vatandaşa bir şey dağıtılacaksa onu siyasetçi dağıtır. Doğru. O da doğru. Top mesela. Kim dağıtır? Belediye başkanı dağıtır. <gülüyor> Bahçeli'ye yoğun ilgi. Manisa valisi Ali İbrahim Daşözün talimatıyla güvenlik görevlileri protokolü ikiye böldü. Ne olmuş onun ben anlamadım. Bozdağ önde yürürken Bahçeli 50 metre geriden yürüdü. CHP'li 3 milletvekili kol kol ayırdı. Mesir da bozdular. Mesir <gülüyor> macun ne güzel ee, Başka İzle neler bahsediyor. olmuş? Ondan sonra Amerika'da bir araştırma var. Flörtün ömrü 4 ay, aşkın ömrü 4 yıl diye belirlemiş. Ondan sonra nefret ve tiksinti mi? Ondan sonra boyut değiştiriyor diye nefrete girmeden e, konuyu kapat. Nefret ve ifrat başlıyor sonrasında. Nefret ve ifrat konusunu açmışlar. Kimse konuşamamış bu konu hakkında hemen kapatmışlar. Dört yıldan daha uzun süren ilişkilerin yürümesine bağlılık duygusu olarak e, şey yapıyormuş. Bağlılık uzmanlar. ve bağımlılık. Bağımlılık duygusu. Valla dönem dönem bu da yumurtanın veya anne sütünün yararlı zararlı olup olmaması gibi bu süreler değişiyor. Evet rakamlar dönem. da değişiyordur büyük ihtimalle. Şimdi bu kadar kalabalık bir çağda aşkın ömrünü kısalıyordur büyük ihtimalle de eskiden belki daha uzunlu. Daha az insan varken etrafta. <gülüyor> de Sürekli değişiyor ya. Yani bunda bir artık karar kılsınlar. Ya da hiç bu konuyu açmasınlar. Ya bu araştırmaları yapanların buradan ekmek yiyen adamlar var yani. Ondan sonra David Beckham'ın bugün fotoğrafları var. Düşmüş. Dövmesini gösterirkenki fotoğrafları var. Düşmüş mü? Penaltı çekerken düşmüş. Ha onu bilmiyorum. Çin'de Pekin Üniversitesi'nde bir sö söyleşiye gitmiş. Davet Hı -hı. almış. Konferansta. Ee, bir ara gömleğini sıyırtmış ve sıyırtarak sol tarafında bir yeni bir dövme yaptırmış Çinli. Baten yani mi demiş Çinli. Bundan buraya bir şey yazdılar. Ne yazdılar diye mi sormuş Çinli çocuklara? Bak bak bak. Okuyayım mı ne yazdı? O, ne yazdığını? O. Yaşam ve ölüm kader tarafından belirlenir. Rütbe ve zenginlikse cennetin kararıdır. Bayağı da uzun yazmış yani, ya anladım David kadarıyla. Bey. Yani <gülüyor> Daha yavan bir şey. Sil baştan başlamak lazım diye bir de şarkı paylaşsaymış. Eski keşke onu yazsaymış. Hakikaten ee, David Beckham'ın. Ama bu fotoğrafı var. Böyle verev dönmüş öğrencilere. Şey, lafı nasıldı Oktay? Sen hatırlayacaksın galiba. Ben Geçen gün aklıma geldi. Ben bunu Oktay'a sorayım en Ne yani. abi? Ben kralın kızıyım. Lafı nasıldı? Ben prens olunca He. şey anlamadım. Nasıldı o ya? Dur bakayım. Sen gittin diye ben prenseslikten çıkmam. Ben kralın kızıyım mı? Öyle bir... Facebook profili cümlesi var. Evet, hatırladım. Anladım yani ne dediğini de. Ben kralın kızıyım. Prenseslikten çıkmam. Yani evet. O ona geliyordu işte cümle öyleydi de Tam biraz hatırlayamadım Biraz ya. daha az kelimeyle bu anlatılıyordu bir şekilde. Onu dinleyicilerimize soralım. Dinliyi sevgi onu bize bir hatırlatır mısınız? Çünkü yarın bir gün bir şey bir yere yazacak olsak biz onu tahtamıza yazalım ya. Tahtamıza tahta yazalım. uzunsa bir tane daha tahta alalım. <gülüyor> Gerekirse ama kısa olursa sevgi dinleyicilerimiz bir hatırlatsın. Ee, o kralın kızı zaten halihazırda prenses olan kralın kızının Birine soktuğu lafın üzerine ettiği bir laf. Laf da evet çok güzel. Bir de yani bu Facebook genç kız cümleleriyle de tahtımızı doldurabiliriz. Kralına yol vermişim, soytarısıyla uğraşmam diye. Ben onu bilmiyordum bak. Müdüriyet mi yazacağız? Müdüriyet yazmıyor. Yine yavan tahtımızın ağzını. genç kız yazabiliriz daha güzel olur. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Elçilikten bizi dinleyenlere good morning diyerek modern sabahlara devam ediyoruz. Son yarım saatte onlara biraz daha sesleneceğiz. Thank you. Elçiliklere diyeceğim şeyi düşünürken... Bitirdim ben. Modern sabahlar evet, demeyi şey yaptın you. ha. Niye bu? Ne olmuş ya? sevgi dinleyiciler bir şey oldu galiba. <gülüyor> ne oldu? Çok teşekkür ederiz. Valla yağdı ya. Prenses olmak için bir prense ihtiyacım yok ki. Ben zaten kralın kızıyımmış hatırlamaya çalıştığımız... Laf umarız bu e, dinleyicimiz bize bu cevabı yazarken Twitter'dan başa et modern sabahları koymuştur. Yoksa kendi adına böyle bir cümle yazmış durumuna düşecek. Koymuşlar. Koymuşlar neyse geçmiş olsun bu riski atlatmışlar. Yine de... E... Çok mu gaza geldim böyle bir şey buradan gönderilir mi diye de kendi kendine ilenmiş. İlentmiş tabii. <gülüyor> bir yani kaldırılabilecek cümle değil çünkü. Ondan sonra e, diğer dinleyicilerimize et modern sabahları koymuşlar. Kendi kendilerine böyle bir şey demedikleri <gülüyor> ortada bir Kenan Meydir sıkıntı var. Ben kalender meşrebim güzel çirkin aramam demiş. Demiş. O değil efendim. <gülüyor> Gündeme bakmaya devam ediyor sevgili dinleyiciler. Aynen. Neler oluyor neler bitiyor. Hepsini sizlere aktarmak için buradayız. Öyle bir öyle bir sözümüz mü var? Var tabii. Ya yani modern şey. sabahları dinleyerek insanlar güne hazırlanıyorlar diye bir şey konuşulmuştu bundan 14 Yıl önce 14-15 sene önce bu konuşulmuştu. Çevre için bir saat karanlık e, şeyine uydunuz mu? Cumartesi günü Cumartesi günü bir dükkanda duralım. Biz yemek yiyorduk yalnız dediler. Kapa açlık <gülüyor> açlık. <kardeş. gülüyor> <gülüyor> Doğal hayatı koruma vakfı e, küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla Dünya Saat kampanyası uyguladı biliyorsun. 150 ülkenin katılımıyla e, rekor kırıldı cumartesi günü. E, pek gerçi pek e, kimse pek kap şey yapmamış, uyumamış. 20.30 21.30 saatler arasında. Bizde Ya lüzumsuz ışıkları söndürsek o bile şeydir yani. Bizim evde bazen şey oluyor sanki test ediliyormuş gibi. Başka bir yerde ampul var mıydı diye. Işık açık olmak zorunda. Işık açık oldu. evet. Yani böyle bütün odaların bütün ışıklarının açık olduğu anlar oluyor. O anlarda bir dilek tutuyorum sonra hepsini yarım saat içinde kapatıyorum. Vallahi saat 20.30 21.30 arasında biz de saat 8.30'da biz misafirliğe gitmiştik gezmeye. Kapattılar tam biz içeri girerken ev karanlık. Sürpriz diye açtılar mı? Yo, yo açmadılar da açmayın açmayın. Ne dedik? Ki, ne yapacağız böyle mi otursunuz? <gülüyor> <gülüyor> bir, bir, bir merhaba diyeceğiz. Ham bir de, de o bölümün. eylemde de şey ya ne derler? Sonrasında ne kadar kapalı tutuluyor? Bir, bir saat. Bir saat. ya yani bir saat diye yazılmış bir 20 30 21 30 yani de biraz şey yani 20 30 21 30 uzun. Uzun Başka hakikaten kapalı olması için. Televizyon açık mı? Işıklar kapalı olduğuna göre televizyon açık ol Işık, olabilirdi. Tabii. Daha güzel seyredilir. Onu değerlendiremedik işte. Ondan sonra Türkiye'de de Kız Kulesi, Boğaziçi, Fatih Sultan Mehmet Köprüleri, Ayasofya gibi sembolik yapıların ışıkları kapatılmış. O Peki bizim kadar... Akay Yokuşumuzun ...uzaydan görülebilen yeşil ışıkların... Akai Yoksu dediğin Cinna mı? Hayır Cinna işte. Cinna caddesi açıktır... ...o hiç kapatılmaz ya. Hiç kapatılmaz Hiç kapatılmaz. Cinna'nın yeşili... ...hiç... E, Nasıl kapatılmaz. deniz fenerlerini... ...kapatmıyorlarsa o da uzay gemilerine... ...bir yol gösteriyor. Bir iniş pisti adeta. UFO'nun geldiğini düşün Atakule'nin oradan... ...Atakule'de zaten UFO gibi ona göz kırpıyor... ...buradan diyor... Atakule'nin ışıkları var ya şu anda dönüyor. Var değil mi i̇niş, o ışıklar? Canım, i̇niş pisti burası diye Orası işaret diyor. ediyor. Kule gibi düşünüyor onu. Ankara'ya güney tarafından gelenler işte bu şeyden ne derler. Ee, Yıldız tarafından geliyor UFO. Hı hı. Ondan sonra. Yani Mars civarı gelenler. Şeyden Cinnah Caddesi zaten ışıklandırılmış yeşil şeyden yavaş yavaş iniyor. Kuğulu Park'ta da ilk insanla. Şeyi, münasebeti gerçekleşiyor. Ama ters yön şimdi orası. İşte ters yön de ufolara düz yön. Ufolara düz yön de ka kafa kafaya gelir arabalarla. Öbür türlü protokol denilmesi lazım. Protokol de çok ters. Oranın ya da ufo çok hızlı geliyorsa düz yönden gelip yani yavaşlayarak yokuş yukarı Atakule'de durabilir. Bana o biraz daha mantıklı geldi. Sevgili dinleyiciler size hangisi mantıklı geliyor? Lütfen bizlerle paylaşınız. <gülüyor> Yeni hijyen kuralları geliyormuş. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bundan sonra baharat mesela her yerde satılamayacakmış. Açık baharattan bahsediyoruz. Açık baharat. Ambalajlı satışlarda özellikle ee, baharat gıda e, kodeksine uygun malzemeden yapılmış. Ambalaj içinde güneş maruz bırakılmadan e, tüketici sunulacakmış. Her yerden alamayacak. Sen baharatı nereden alıyorsun? Eve. Tuz, karabiber. Poşette alıyoruz biz. Öyle aktarımız falan yok güzel nanem geldi falan filan diyen bir adamımız yok. Yok Yoktu mu ya çok güzel çok önemli çok bir adam Çok isterdim bir baharatçım olsun Ramazan diye. <gülüyor> Valla herkesin bir şey olsa ya da bir kişinin bir baharatçısı olsa o da yeter ya. Yani. Herkese önerse. Ha, benim baharatçım var bir Arada bir telefon etsek ona abi bizim kekik bitti ya nasıl ayarlayabiliriz falan. Ayarlarım ben hemen Ondan söylüyorum. Ondan sonra 4 çuval kekikle gelse bir senelik kekiğimizi alsak onunla. Ne kadar güzel olur yok yani. Bitti, aktarcılık da bitti. Maalesef. İyi aktar... e, bu şey alternatif falan olmasa hiç ayakta kalamayacaklar. Herhalde o, o, o daha devam değil mi? Tabii tabii. O Kızılay'da bir oldu. ara çok fazla mesela Sakarya Caddesi civarında aktar vardı. Şimdi de var gerçi de. Biraz sayıları azaldı. Eski tabları yani. yok. Ürünleri kendi doğasından gelen nişasta hariç. Nişasta, irmik, razmol. Razmol ne abi? Razmolsüz geçen günlerime şeyim. Ne ya razmol? Razm... Razmol. razmol mu razmol mü? Razmol böyle... Ee, şey gibi. Yeterli. Eee yokluğunu hissettirmeden açıklama yapayım mı? Açıkla. Mesela nasıl un baş, poşetinde veya e, galeta unu değil mi? Bu galeta unu da poşetinde olabiliyor. Razmoli de adam diyor ki onu da böyle açık değil de poşetinde üstünde razmoli yazısıyla olabilir diyor. Ya, razmoli olduğunu bilen dinleyicilerimiz var neyse ki. Diyor mu? Diyor nedir ya? Haberi yorumladım Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Doğuş Demir. Doğu Bey hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Şu anda şaşmaz tarafındayım İstanbul yolu üzerinde. Ne yapacaksınız? Araba ile ilgili sıkıntılarınız mı var? Onu mu halletmeye gittiniz sonra? Yok mesafesine geçiyorum. Arabanın maşallahı var. Saat gibi mübarek. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyoruz efendim sizi. <gülüyor> Rica ederim. İyi bakınca evet. böyle oluyor işte. E, e, tabii tabii. Emekliliğim evet. az kaldı. Şimdi şöyle bir hemen Buyurun. öncelikle e, halkı yanıltmayalım. Asıl Ufoların geniş yönü Ankara'nın güneyi değil. Milakiz <gülüyor> az önce geçtim gördüm. E, tren garını biliyoruz. Evet. evet. Tren garının önünden yeni mahalleye doğru giden bir yol vardır. Hale doğru. İyi biliriz. Yani üzerinde iyi bir tabi Hale deyince orada hemen önünde bir Türk Patent Enstitüsü var farkındaysanız Patent Enstitüsü <gülüyor> zaten evet. bir bari teknolojimizin merkezi yani bütün know how orada birikiyor. ...fark ettiniz mi bilmiyorum... ...önündeki trafik lambalarına... ...yine üstün teknoloji bir şey koyulmuş... ...ne? Ee, yani implementasyon ...bir e, trafik lambasını tutan... ...yaklaşık... Ne diyeyim, ...4 metre yüksekliğinde bir ark var... Oha. ...direk tabi tabi... ...yani şeyin üstüne de... E, ...yolun üstüne sarkan bir direk şeklinde... ...tarif edelim... ...bir bu direğin yine bitişik olduğu... E, ...dik bir direk var direklerin üstünü ledle kaplamışlar. Allah Allah. Direklerin evet. üstünü ledle kaplayan zaum diye bir türkü vardı. Var. Kırmızı yandığında bu ledler direkle beraber kırmızı renk alıyor. Ee, yeşil yandığında yeşile dönüyor. Her e... göre UFO için daha güzel bir şey. E, tabii yol düz bir kere. Yani iniş pişti geniş. Efendim öyle tek yön çıktığın ne taraftan gelirse gelsin inebilir. Yani öyle kuleyle şeyle, cinnahla falan zorlamanın bir alemi yok. Yani o zaman e, şehrimiz tam bir UFO cenneti diyebiliriz Doğbey. Bu müjdeyi de verdiniz bize. Ay şöyle düşünelim bir de ters yönden de geldi. Hadi şey Kulu cool kavşağına girerse o UFO durur mu orada? Allah korusun. Allah korusun. Hakikaten de biz o <gülüyor> onların ben, ben, bence en güzel yer Çeşme'ye doğru gelirken bu anlatılıyor. Bu sizin yer yani. bu sizin teklifiniz mi yoksa inip çıkıyor mu yoksa yani UFO'lar? Yok ben ben bunu böyle yavaş yavaş hazırlıklarının böyle yapıldığını şey bu, bu teknoloji daha bakın dünyada hiçbir yerde yok. Direkle beraber kırmızı yeşil yanan trafik lambası. Her zaman olduğu gibi ilk defa Türkiye'de. Aynen yani bakın dünyanın hiçbirinde yok ya yani artık Ufolaricin ne bir cazibe merkezi olduğu ülkemiz hayalde gerçek oldu diyorum yani. <gülüyor> ülkemiz değil Ankara. Ankara'nın öyle bir şeyi vardı zaten. Zaten tabii ki tabii Uzaylılar ki. Uzaylılar yani. için bir. Bugüne kadar hep Washington'a indiler, New York'a indiler yok 51. Doğru. Bölge. Bir... Bakın yavaş yavaş bu konuda da gelişme kaydediyoruz. Bir yani. de adamlar sıkıntılı, adamlar sıkıntılı indiklerinden sonra dünyaya olay saçıyorlar, keder saçıyorlar. Şimdi adam sıkıntısız e inerse, yani. ışığıyla yoluyla her şey hazırsa o da rahat inecek, stres yok e bir geliyor, şey yok. Adam biz dostuz diyor, sen dost diye gelen adama buyur kardeşim şöyle geçmeye diyemedikten sonra ben bana yapsalar ki oldu birkaç kere geldi başıma <gülüyor> böyle uzaylıyı kaçırması sonucu. Böyle siz, bir tavır böyle yani. Siz kendinizden düşünerek böyle, konuşuyorsunuz yani anladım. anladık onu. E, mutlaka mutlaka Doğru. yine kendine yani. Doğru. O önce. zaman gelecek seçimlerde oyumuz size. <gülüyor> size evet hakikaten. Yani ee, e, Galaktik e, Barış'ın temsilcisi. Ben. Yani evet. Sizi görüyoruz artık. Yani Biz aday olun ister, olalım, ister olmayın bizim oyumuz <gülüyor> size. Sizi tanırız. Evet. Siz, yarın öbür gün uzaylılar dünyayı istila ettiğinde de Doğu Bey şey yaptı, ilgileniyordu. Biliriz. Bilir. Yani o, o yol abi. gösterdi, o yol açtı diye. Vallahi iyi. ben Daktik İmparatorluğu'nun başına geçmeyi düşünüyordum da seçimle de olur fark etme. Peki çok teşekkürler efendim. Şey, Görüşmek üzere. teşekkür, teşekkür ederim. ederim. sağ olun. Razmon'la, ilgili bir, Razmonla şey ilgili bir şey söyleyeceğini zannetmiştik ama. Olmadı, olamadı. <gülüyor> olamadı. Razmon'un ne olduğunu bilen yok. Belki de aktarlar o yüzden kan alıyorlar. Ha. En güzel Razmon'u getiriyoruz, isteyen yok. Ha Gelmiş cevap ya çok özür deriz. Twitter'dan yazmış dinleyicilerimiz. Arpa buğday gibi yiyeceklerin karışımı olan... Ne bu ya? At yiyeceği yazmış. At yiyeceği <gülüyor> ne ya? At yiyeceğini de herhalde şeyden almıyorsundur ya aktardan. Git 200 gram razım ol. Ya yulaf gibi. Yulaf da yulaf mesela da. Öyle, öyle ya. At yiyeceği... İlla at yiyecek diye bir şey yok. Bir yok at yiyeceğini. Ya. <gülüyor> at başka at yani koşarsan yersin coşarsın işte bu kadar. <gülüyor> başka birisi de yiyebilir. Ee, 90 metrelik direkten inmeyen adam dram, adamın dramını vereceğiz. Şimdi mi verelim yoksa bir... İstersen bir reklamı reklam dinleyelim. dinleyelim, dinleyelim önce. Ondan, sonra. ondan sonra da 90 metrelik direkten inmeyen adam haberiyle karşınızda olacağız. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Fona doyamadık sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim. Fona doyamayanlar. 90 metrelik direkten inmeyen adam. Mındıranma. Tekirdağ'da gerçekleşiyor bu olay. Tekirdağ'daki e, beyefendinin ismi falan bilinmiyor. E, dün saat 12'den beri bir e, cep telefonu operatörünün, cep telefonu dostum, operatörünün 90 metrelik direğine tırmanan... Ben bir saniye bir bakayım. 2003, 2000. On üç. on yıl neyse. O kadar oldu mu ya o reklam geçeli? Olsun. Cep telefonun dostum reklamı geçeli oldu mu Maalesef o kadar? olmuş ortak. O zaman markada verebilir miyiz iyi mi? ben? <gülüyor> Arsız radyo. Neyin reklamıydı o? Cep telefonu telefon... operatörü abi. Hayır telefon bankacılığı reklamıydı. Bu ne? Cep telefonu dostum. Ne Teşekkürler diyorsun? yeterli. E, 90 metre uzunluğundaki baz istasyonu direğinin tepesine çıkmış adam... E, Adını... Zevkten çıkmamış herhalde. Görev gereği çıkmış değil mi? Yani öyle abi. Yok kahveri... zevkten çıkmış. Zevkten ya da dertten. Onu kimse bilmiyor. Yani Nasıl ben bu dileği çıkarım ki diyerek mi çıkmış? Yani o Yoksa çıkış... mesela adamın işiymiş o bir şey Yok oradan. işi değil abi. İşi değil çünkü jandarma, itfaiye, ondan sonra afat ne ya? Afet ekipleri, afet arama felaket danışma arama danışma <gülüyor> ondan sonra bu erkeğin 40 yaşlarındaki bu erkeği ikna etmek için borcu vardır yazık. Direğin dibindeymiş. Bir şekilde <gülüyor> yanına yiyecek içecek de almış bu adam. Kesin borcu vardır. Niye gülüyorsun abi? Ben borcu. <gülüyor> çıkarsam. <gülüyor> ödemem diye düşünmüştüm. Niye? Ben abi. Sen ödemem herhalde. Adamın borcu varsa yazık. Ama hiç mi tanıdığı ailesi ailesi yok ya? Bu adam nerede diye i̇şte Direkt çıkıyor. noktasına gelmiş. Çünkü yani bir günü geçmiş adam direkte yani geçirili zamanını. Kimseyi yaklaştırmıyormuş yanına. Benim üniversite yıllarında gördüğüm bir manzara vardı. Onu ben hiç aklımdan çıkarmadım. Yani hep ne hayatta... Bir, bir an sermeye başladığımda, bir an böyle hovardalık yapmaya başladım. Hep o görüntü gözümde canlandı. Bu şey var ya e, kitapçıların olduğu yokuşumuzun adı neydi ya? Kitapçıların. Akay'nin hemen yanındaki. Olgunlar mı? Olgunlarda. Evet. Olgunların başında bir adam görmüştüm. Hem böyle gömlekle. Hangi başında? Dönerci başında mı? Dönerci başında. Hı hı. Parmağına ceketini takmıştı. Ceket. <gülüyor> Satılık <Sosluk> ceket. <gülüyor> Biraz da mahcup bir şekilde pazarlamasını yapıyordu. O görüntü hiç aklımda çıkmadı yani. Üstünde ceket, ceket var mıydı adamın? Yoktu işte. Demek ki üstündeki ceket satıyor. Çıkarıp satmış. Ya yani bir iddiaya girdi gerekirse ceketi <gülüyor> <Çeketimi> satayım <satarım. gülüyor> onu okuturum falan mı dedi ne dedi bilmiyorum da o görüntü zihnime çakıldı yani. Bu direkt de onun gibi bir şey olacak. Bundan sonra ne zaman hovardalık yapsam böyle bir yerde bir şey göreceğim. Ama tamam paramızı güzel harcayalım diyeceğim. Hovardalık konusuna programımızın süresi az kaldığı için hiç girmiyorum. Ne demek istediğin için? işte böyle parayı seferdi. saçma. Yeri geldiğinde bir gecede harcayacağım parayı bir saniye daha harcama. <gülüyor> Çünkü yeri geldiğinde bir gece harcıyoruz dediği şey gece uzun. Yeri Değişik geldiğinde harcarsın. Bugün ilk defa modern sabahlarda yeri geldiğinde bir gecede harcıyoruz ifadesi. Daha uzun olan örnekici kullanıldı. <gülüyor> Bugüne kadar hep daha kısa süre anlamında kullanılıyordu ilk defa. Bu adamın derdine bilmiyorum ama kimseyi yaklaştırmamış abi. Nasıl yaklaştırmıyor onu da bilmiyorum. Yani kocaman direkt dört bir tarafına tekme mi atıyor gelen kişiye ne yapıyor? Böyle ayağıyla vuruyor mu böyle ben burada çok mutluyum diye. Onu bilmiyorum ama beni rahat bırakın inmek istemiyorum. Gidin işinize bakın demiş. En son zaten etken de adam direğin tepesinde akadan. Indirmişler peki. Yok indirmemişler canım. Hayır. Bırakmışlar. Yemeğini koymuşlar bırakmışlar. Ekiplerin ikna çabası sürüyor. Ee, yemek falan da yok. Yemek falan almış Hala yani. direkte mi adam? Hala direkte. Sadece itfaiyeciler olası bir intihar girişimine karşı yere büyük bir şişme yatak açmış. Kardeşim intihar edecek olsan ben niye buraya kadar çıkayım? Binadan atlarım ne uğraşayım derler. Ama intihara karşı değil de bir aksilik olabilir. Ayağa kayar bir şey olur. Tabii yani o da o da olabilir ama Nasıl yanına yemek diye? yanına yemek alan adam herhalde ayağının kayma şeyine göre ayakkabıyı giymiştir yani. Ayakkabılarım müsait korkmayın demiş. Önlemini almıştır yani. Adam sonuç olarak mutlu. Tekirdağ'da 90 metre yani adam direğe çıkmadan önce mutsuzmuş da şu anda direkten mutlu olduğuna inanıyoruz. Yine de tabii jandarma Jandarma mı bu abi? Yani Şakası olmaz yani. Jandarma <gülüyor> <gülüyor> Yandarma, in, i̇nin oradan beyefendi diye ee, ilk başta ilk cümleler öyleymiş. Sonra biraz daha samimiyet artınca la konuşmuşlar ama yok demiş. Yani sakın demiş buraya gelmeyin demiş. Şu anda durum son durum bu direkte adam. Direkte. Adam direkte. Kendisinin ne ismini biliyoruz ne e, ne yaptığını biliyoruz. Akrabası falan sadece 40 yaşlarında Hı. bir erkek. Ama en önemlisi nerede olduğunu biliyoruz. Kendisi şu anda direkte diyoruz. Kayıp değil. Daha. Yani bir gün şey de olabilir yani gece sen sabah gidiyorsun adam yok direkte yani. nerede bu adam. <gülüyor> o no, zaman abi. daha büyük dert. Başında jandarmanın beklemesi lazım. Beklemesi çünkü artık. Ya o jandarma şeyleri de ne sinirlidir adama ya. Çok sinirlidir yani. Hani mesai bitti evimize gideceğiz mesai adam direkten. Mesai de değil yaptı. yani mesai olmasa da mesaisi böyle bir mesai çıkardığı için çok sinirlidir bir adama. Bir de yani boynu da tutulur insanın. Sen şimdi jandarmasa ha tepeye bakman lazım. Şu, hakikaten çok rahatsız edici. Göz seviyesinde bir. Yani göz seviyesinde, mesela adam bir ağaca kendini bağladı desek aşağıda. Mesela... Tamam durursun yanında. Çen evet. içersin falan. Bunu bir ara ara değil. kafayı kaldırman lazım. Çok sıkıcı. Kolay gelsin diyoruz görevdekilere. Yarın Ad sabah. adamada. <gülüyor> yarın sabah yine modern sabahlarda buluşma dileğiyle. Güzel rock'ın roll'larla bitiriyoruz programımızı. Hoşçakalın.